Hayırlı günler Çok değerli dinleyicilerimiz Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Yeni bir gün İnşallah gününüz günleriniz hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu olsun diliyoruz Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve tüm ona inananların üzerine olsun diyerek, her yeni bir gün bizim için günahlardan temizlenmemiz adına bir fırsat, her yeni bir gün bizim için ihmal ettiğimiz, yapmadığımız, emirlerin, farzların, vazifelerin yapılması adına bize tanınmış bir fırsat, bunu böyle bilmek lazım. Hani demişler ya, Yarın kılarım diyenin, Dün kıldık namazını diye. Onun için, Değerli dinleyiciler, Her günü, Bir fırsat bilmek lazım. Çünkü, O vakit dolduğu zaman, Azrail aleyhisselama, Ne olursun, Bir gün daha fırsat, bir gün daha müsaade, şu ömrü bir gün daha uzat deseniz mümkün değil. Bu noktadan Rabbim bize bir gün daha nasip etmiş. Bunu günahlarımızdan tövbe ve istiğfar adına çok iyi değerlendirmek lazım. Yapmadığımız, ihmal ettiğimiz... Farzların, emirlerin, vazifelerimizin, hizmetlerimizin yapılması adına yine bir fırsat telakki edip o yapmamız gereken vazifeleri yapmaya bugün de olsa başlamak lazım. Zira, اِنَّمَ bin niyet Ameller niyete göre, Eğer bugün başlasanız diyelim ki, Allah herkese, Hayırlı uzun ömürler versin Ve bugün Yıllardır ihmal ettiğiniz o vazifeleri Yapmaya başlasanız Ve akşamına da ruhunuzu teslim etseniz Zannediyorum Rabbimizin huzuruna Rahmetiyle Merhametiyle Muamele görülmek üzere gidersiniz Yine her zaman Olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadisi şerifleriyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyiciler Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder büyük günahlardan birisi de bir Müslümanın şerefine haksız yere dil uzatmaktır bir sövmeye bir kötü söze İki sövme ile karşılık vermek de büyük günahlardandır. Abdullah bin Ömer radiyallahu Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Şu dört şey kimde bulunursa diyor Allah Resulü, tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır. Bu vasıflar şunlardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yalan söylemek, münafıklık sıfatı imiş değerli dinleyenlerimiz ayrıca mübalağa da zımni yalandır dolayısıyla konuştuğumuz zaman mübalağa içerisine girmemeye mübalağa yapmamaya çok temkinli dikkatli olmamız iktiza eder konuştuğu zaman yalan söyler söz verdiği zaman sözünde durmaz Anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, düşmanlık yaptığı zaman da sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur demiş Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şeriflerde de konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, emanette emin olmaz diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman o emanete sahip çıkmaz. Bu hangi emanet olursa olsun kendisine bir söz söylenmişse onu başkalarına taşımadan tutunda kendisine milletin, ülkenin, devletin, insanların herhangi bir şu veya bu kuruluşun her türlü malı mülkü emanet edilmişse ona sahip çıkmama adına olsun veya bir talebenin kendisine emanet edilmiş bir sıraya zarar verme olsun veya kendisine iş ile ilgili istihdam edilmek üzere verilen bir şeyi şahsı veya ailesi adına kullanmış olsun veya o işi yapmak için rüşvet alır olsun bunu çoğalttıkça çoğaltabiliriz ama emanette hıyanet etme bir mümin ve Müslüman vasfı değil çok değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze bugünkü öykümüzün adı rapor delikanlı yanındaki nişanlısına Antalya'nın güzelliklerini anlatıp evlendikten sonra istersen oraya yerleşir ve ebediyen mutlu oluruz dedi burası soğuk ama güney sahilleri şimdi bahardır Delikanlı söylediklerini ispatlamak için elindeki kumanda ile bir çırpıda televizyon kanallarını taradı ve bulduğu ilk meteoroloji haberlerini dinlemeye koyuldu. Genç kız da müstakbel eşiyle birlikte kulak kesilmişti. Televizyondaki spiker bulut hareketlerine hiç değinmeden bazı şehirlerden ve rakamlardan bahsetmeye başladı. Sayın seyirciler, bugünkü tespitlere göre... İstanbul 322, Ankara 273, İzmir 216, Antalya ve civarı ise 117'dir. Özellikle turistik bölgelerdeki vatandaşlarımızın tedbir almaları tavsiye edilmektedir. Delikanlı bugüne kadar böyle saçma bir şey duymamıştı. Nişanlısının bakışlarından da aynı şeyi seziyordu. Önündeki gazetelerden televizyon kanalının telefon numarasını aradı... ...ve biraz önceki spikeri bularak... ...siz bizimle dalga geçiyorsunuz herhalde dedi. Bu ne biçim meteoroloji raporu böyle? Spiker saygılı bir ifadeyle... ...programımızı herhalde ilk defa seyrediyorsunuz efendim dedi. Öyle değil mi? Evet öyle dedi delikanlı. Ama bir tek kelimesini bile anlamadım. Spiker yine aynı nezaketle... ...anlamamanız gayet normal efendim dedi. Çünkü... Dinlediğiniz rapor meteoroloji raporu değil, mevt oroloji raporudur. O da neymiş diye kükredi delikanlı. Mevt oroloji de ne demek oluyor? Spiker, efendim dedi, bildiğiniz gibi mevt ölüm demektir. Biz kendi buluşumuz olan mevt oroloji veya mevtoloji raporuyla şehirlerde vefat eden insan sayısını günü gününe bildiriyor ve uyanık bulunmaları açısından Vatandaşa bir nevi hizmetimiz olsun diyoruz. Delikanlı alaylı bir ses tonuyla enteresan bir buluş diye gülümsedi. İrticanın harika bir örneği. Peki özellikle turistik bölgelerdeki insanların tedbir almalarını neden tavsiye ediyorsunuz? Spiker onu da yanlış anlamışsınız beyefendi dedi. Tedbir değil tekbir almalarını tavsiye etmiştik. Bildiğiniz gibi o tür yerlerde... Ölüm hakikati biraz zor hatırlanıyor da delikanlı can sıkıntısıyla telefonu kapattı. Açık söylemek gerekirse Antalya'ya yerleşmekten vazgeçer gibi olmuştu. Nişanlısına dönerek ''İstersen havai adalarına da uçabiliriz.'' dedi. ''Orada ebediyen mutlu yaşarız.'' Değerli dinleyenlerimiz Hakikaten Her geçen gün Ömürden Bir gün daha götürüyor Bizleri Bir adım daha Kabre yaklaştırıyor Ve Her gün Her gece Üstad hazretlerinin Eserlerde ifade ettiği gibi Bir beyaz Bir siyah yani gece ile gündüz o bulunduğumuz hayat dalını kesmekte ve gün be gün bizler bile bile mecburen hani re'sen diyorlar ya istesek de istemesek de zorla da olsa kolay da olsa bu hayat bir gün bitecek noktalanacak ve bu dünyaya geldiğimiz şu misafirhanede misafir olarak geldiğimiz şu mekanda bizi alıp ebedi mekana ebedi aleme götürecekler her kim olursa olsun. Bugün yine sizlere ötelerden suyun ötesinden bir sohbet mevzuyla. Sizlerin karşısında olacağız inşallah. Yine büyüğümüze sorulan bir soru var. Sohbetimizin başlığı affet ki affedilesin. Soruda eleddi hisam ne demektir? İman nuruyla dolu gönüllerde de kin, nefret ve düşmanlık duygularının bulunması mümkün müdür? Mümin ahlakında affu saf'ın yeri nedir? diye bir soru sorulmuş büyüğümüze. Cevaben şöyle deniliyor: "Dinin ruhunda sevgi vardır. Çünkü kainat bir sevgi şiiri olarak yaratılmış. Yeryüzü de bu şiirin kafiyesi yapılmıştır." tabiat kitabını iyi okuyanlar her zaman sevgi besteleri duyarlar. Mahlukatı kuşadan bu sevgi insani münasebetlere de kendi boyasını çalar öyle ki ulvi mahiyetini keşfedip özüne yerleştirilen muhabbet çekirdeklerini fark eden ve yaratıcısıyla olan münasebetini duyabilen bir insan ve diğer insanları da Allah'ın sanatı olarak görür, çevresine alaka duyar, herkesi sever ve hatta bütün varlığı şefkatle kucaklar. İman nuruyla aydınlanamamış bir talihsizin gönlünü ise, kin, nefret ve düşmanlık duyguları istila eder. Üstad hazretlerinin ifadesiyle, küfür karanlığındaki bir insan, kainatı Umumi matemhane Mevcudatı da birbirine yabancı ve düşman varlıklar olarak görür O her şeyi birbirine hasım zannettiğinden dolayı Kendisi için de çeşit çeşit düşmanlar icat eder Bir savaş meydanında Ve hasımlar arasındaymışçasına Tedirgin yaşar Ve hemen her şeye karşı teyakkuza geçer Dolayısıyla İmandan nasipsiz insanlar pek çoğu itibarıyla sürekli paranoya yaşarlar. İçlerindeki endişe ve korku sebebiyle samimi olmayan tavırlara girer, iki yüzlülük yapar, kalplerinde kin ve düşmanlık kaynadığı halde birer sevgi kahramanı gibi davranırlar. Sözlerine kendilerde de inanmadıkları halde iyilikten, yardımseverlikten ve ıslahtan öyle bahsederler ki ağızlarından bal damlıyor gibi görüntü sergilerler. Sözlerinin inandırıcılığını arttırmak için de samimiyetlerine Allah'ı şahit gösterirler. Kur'an-ı Kerim bu tür münafıkları anlatırken insanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah'ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o düşmanların en yamanıdır. Bakara Suresi 204. ayetin mealinde buyurmakta ve onları elettü hisam olarak tafsif etmektedir. Elettü hisam gönlünde sevgi ve merhametin kırıntısına bile yer olmayan en amansız düşman demektir. Bu ayet aynı vasıfları taşıyan münafıkların hepsine şamil olsa da tefsir kitaplarında onun Sakif oğullarından Ahnes bin Şureyk hakkında indiği nakledilmektedir. Bu münafık peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, Müslüman olduğunu söylemiş, Muhabbetten dem vurmuş, Yeminler etmiş, Fakat daha huzuru Risaret Penahî'den ayrılır ayrılmaz, Müslümanlara ait bir çiftliğe uğramış, ekinleri yakmış ve hayvanları telef etmiştir. İşte Müminlerin ekinlerine ve hayvanlarına bile tahammül edemeyen, her şeyi yakıp yıkan Ahnes ve onun gibiler hakkında Kur'an, eled-i hisam ifadesini kullanmış, onların düşmanlıkta aşırıya giden, aff ve merhametten bütün bütün nasipsiz kimseler olduklarını belirtmiştir. İnkar-ı sapanların çoğunda, kalp katılığı o dereceye ulaşmıştır ki, onların affetmeleri, ...ve bağışlamaları mümkün değildir. Onlar... ...dünyalarını kin... ...nefret ve ölç alma üzerine kurmuşlardır. İğne ucu kadar da olsa... ...hatayı mutlaka görür... ...asla özür kabul etmez... ...ve sürekli öfkeyle köpürük dururlar. Onlar... ...adeta büsbütün enaniyet kesilmişlerdir. Bencillik ruhlarına sinmiştir. Dolayısıyla her meseleyi... ...kendilerine bağlı götürmek ister... Sadece kendilerini hakiki manada Sever ve başka insanlara Karşı kinle Nefretle dolu bir ömür geçirirler İşte Kin ve düşmanlık sıfatları Hususuyla ve gerçek manada Bu iman mahrumlarının şiarıdır Bir de izafi olarak Aynı nasipsizliği yaşayanlar vardır Bunlar Din görünümlü Bazı organizasyonlara dahildirler Fakat ne sağlam bir uluhiyet telakkisine, ne tutarlı bir peygamber anlayışına ve ne de doğru bir ahiret inancına sahiptirler. Bir yönüyle meditasyonla ve yortularla teselli olurlar. Belki haftanın bazı günlerinde ibadet haneye mukabil bir kubbe altında bir araya gelir, musiki dinler ve stres atmaya çalışırlar. Ayrıca günümüzde sıkça gördüğümüz gibi bazı şomenlerin din adına konuşmalarına haşa Allah'ı kendi hesaplarına konuşturmalarına Hazreti Mesih'i heva ve heveslerinin sözcüsü yapmalarına ve yine çarpık kanaatleriyle yorumladıkları dini insanları tesir altına almak için bir vesile olarak kullanmalarına şahitlik ederler bazen onlarla beraber gülüp eğlenir bazen de tesir duymuş bir insan edasıyla trans haline girmiş gibi bir hal alır ve rahatlamaya çalışırlar. Böylece eğlenmenin ve iyi saatler geçirmenin tesellisiyle avunurlar. İşte dine yakın görünen bu insanların ruhlarında da çoğu zaman onlardan olmayanlara karşı kin, nefret ve gayz vardır. Sadece kendilerini ortaya koyma, kendilerini anlatma, ve her meseleyi kendilerine bağlama ruh haleti nümayandır. Evet, kin, nefret ve düşmanlık duyguları çoğunlukla imandan nasipsiz kimselerde mahlukata karşı alaka, sevgi, herkesi bağrına basma, her şeyi sineye atma, affetme ve kin tutmamayı da genellikle müminlerde görmeye alışmışızdır. Ne var ki Bazen bunlar da yer değiştirebilirler. Bakarsınız ki küfür içinde develenen bazı kimselerde muhabbet ve müsamaha ile dopdolu onlar da varlığa karşı derin bir alaka duyuyor. Herkese sevgiyle yaklaşıyor ve dostluk köprüleri kurmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan hiç beklemediğiniz ve yakıştıramadığınız bir şekilde bazı müminlerin de kin nefret ve adavetle oturup kalktıklarını görürsünüz. Bediüzzaman Hazretleri her Müslümanın her vasfının Müslümanca olması icap ettiği halde bunun her vakit vaki olmadığı gibi her kafirin her vasfının da küfründen neşet etmesinin gerekmediğini beyan etmekte ve bazen müminde kafir sıfatı olabileceği gibi bazen de kafirde mümin sıfatı bulunabileceğini söylemektedir. Mesela gıybet, yalan ve iftira birer kafir fiilidir. Fakat maalesef bazı müminlerde bu çirkin günahlara girebilmektedirler. Aynen öyle de kin, nefret, öç alma duygusu ve düşmanlık da kafire ait hususiyetlerdir ve müminlerde bulunmaması gerekmektedir ama bazı Müslümanlarda yakalarını bu şeytani tuzaklara kaptırmışlardır. Yani imanı tatmamış bazı insanlar da vardır ki, başkalarına karşı çok saygılıdırlar. Yalan söylemez, hiç kimse hakkında iftirada bulunmaz ve saygısızca davranmazlar. Varlığa karşı da ciddi alaka duyarlar. Allah, peygamber ve ahiret hesabına sağlam bir bilgileri yoktur ama, bilebildikleri kadarıyla her mahluka yaratıcının sanatı olarak bakar ve hayranlık beslerler. Ayatı ı Tekviniye'yi çok iyi okur, kainat kitabını anlamaya çalışır ve ciddi bir araştırma aşkıyla adeta eşyayı hallaç ederler. Bütün bunlar birer mümin sıfatıdır ve bu sıfatlar kafirde de olsa güzeldir, makbuldür. Haddi zatında Allahu Teala sıfatlara göre hüküm verir. Dolayısıyla bu güzel sıfatlara sahip olanlar kafir de olsalar rakiplerine muhakkaten galebe çalar ve işlerinde muvaffak olurlar. Buna sıfatın sıfata galebesi de denebilir. Yani mümin sıfatı kafir sıfatına galip gelir. Demek ki müminde kafir sıfatı görmek kafirde de bir mümin vasfına rastlamak her zaman mümkündür. Bununla beraber hakiki mümin bir affu saf insanıdır. Af, hata, kusur, kabahat ve günahı bağışlamak, suç işleyeni kınamamak ve ondan dolayı cezalandırmamak demektir. Bazı ayetlerde af kelimesiyle beraber saf kelimesi de zikredilmiştir. Saf da affetme, bağışlama, ...ve müsamahalı davranma manalarına gelmektedir. Şu kadar var ki, ...bazı müfessirler, ...affı bir hata, ...ya da kabahattan dolayı ceza vermeme, ...safı da, ...o hata ve kabahati hiç olmamış gibi sayma, ...ve kalpte ona dair en küçük bir kırgınlık izi bırakmama olarak yorumlamışlardır. Affetmek, ...ilahi ahlakın bir derinliğidir. Cenab-ı Allah, Mücrim kullarını bu dünyada hemen cezalandırmadığı gibi şirk haricinde kalan diğer suç ve günahlarından tövbe edenleri de hesap gününde affedebilir. Biz de amellerimizdeki eksik ve kusurlarımızı bağışlayarak günahlarımızı affetmesini rahmeti sonsuzun merhametinden dileniriz. Madem kendi hesabımıza böyle bir af beklentisi içerisindeyiz ve madem, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak önemli bir esastır. Öyleyse kusurlarının deşelenmesini istemeyen hatalarına nazarı müsamaha ile bakılmasını dileyen ve ötede af fermanı almayı uman biz müminlerin de ilahi ahlakın gereğini yapıp başkalarını bağışlamamız kin ve nefret duygularından uzak kalmamız icap eder. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhi Ekmelüttihaya insanlara borç veren bir tacir vardı. Darda kalan bir müşterisini görünce adamlarına onun borcunu bağışlayın belki Allah da bizi bağışlar derdi. Bu davranışından ve recasından dolayı Allah da onu bağışladı buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim Müslümanları affetmeye ve bağışlamaya teşvik etmiş, ve bu teşviyi geniş bir çerçevede ele almıştır. Mesela müminleri kısasla alakalı mevzularda da affetmeye özendirmiş ve bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendi günahlarına kefaret olur. Maide suresi 45. ayette mealen buyurmuştur. Bir başka ayeti kerimede unutmayın ki haksızlığın karşılığı ancak yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez. Şura suresi 40. ayette mealen ifade buyurulmaktadır. Ayrıca Allah'ın engin rahmetine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 ...ifade buyurulur. Allah indindeki mükafatı elde etmek için öfkesini yutan, gayz ve kine teslim olmayan, bağışlamayı tabiatının bir buğda haline getiren insanlar nazara verilmiştir. Kötülükler karşısında bile iyilikten ayrılmama ve hasımları dahi candan dost yapabilecek tavırlar içinde bulunma hedefi gösterilmiş...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 sen yine de kötülüğü en iyi tarzda sav. Biz onların senin hakkındaki asası iddialarını pek iyi biliriz. Müminun suresi 96. ayetin mealinde denmek suretiyle kabalıklar karşısında dahi ihsan şuurundan ayrılmama tavsiye edilmiştir. Evet kötülüğün kökünü en keskin kılıçlardan daha güzel kesecek olan şey, İhsanla muamelede bulunmak Allah'ı görüyormuşçasına ya da en azından onun tarafından görülüyor olma şuuruyla kötülüklere bile iyilikle karşılık vermektir mesela bir insan size falanın oğlu dese ve babanızı inkar ederek hakarette bulunsa size düşen vazife onun babasını en güzel yanıyla zikrederek sen şerefli bir babanın oğlusun Namuslu ve çok iffetli bir annenin çocuğusun. Seni de onlar gibi şerefli ve iffetli olarak biliyordum. Nasıl oldu da ağzından böyle yakışıksız bir söz çıktı anlayamadım demekten öte mukabelede bulunmamaktır. Zannediyorum sizin bu tavrınız muhatabınızı kendi saygısızlığının altında bırakacak ve meselenin büyümesine mani olacaktır. Bazen hasma karşı tebessüm etmek ...onu ve ondan gelebilecek zararı def etmeye kafidir. Hazreti Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi, ...hasmı mağlup etmenin en kısa ve emin yolu, ...fenalığına karşı iyilikle mukabele etmektir. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edilse, ...aradaki husumet artar. Hasımlardan biri, ...zahiren mağlup bile olsa, ...kalben kim bağlar, adaveti devam eder. Fakat, eğer iyilikle mukabele edilirse karşıdaki de pişman olur, belki dost halini alır. Öyleyse müminler boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Furkan suresi 72. ayetin meali ve eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız Şüphesiz ki Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Tegabün suresi 14. ayetin mealinde ifade buyurulduğu gibi, Kur'an'ın kutsi düsturlarına kulak vermeli ve bu emirleri tatbik etmelidirler. Evet, mevzumuzla alakalı ayetlerden biri de, ifk hadisesi üzerine nazil olmuştu. Zira Hazreti Ayşe annemize iftira eden münafıkların, dedikodu ve bühtanlarına kendilerini kaptıran üç Müslümandan biri Hazreti Ebubekir'in yardımlarıyla geçinen Mustah bin Üsase idi. <gülüyor> Hazreti Ebubekir Efendimizin kızına yapılan iftiraya karıştığı için Mustah'a vermekte olduğu yardımı kesmiş ve artık onun ihtiyaçlarını görmeyeceğini söylemişti ki şu mealdeki ayet indirildi. İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar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 Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın faziletine vurguda bulunuyor. Sonra da onu affu safa çağırıyor. Onun gibi şanı yüce, namı celil, yadı cemil olan bir insana affetme ve bağışlamanın daha çok yakışacağını ifade ediyor. Ve istemez misiniz Allah da sizi affetsin cümlesiyle bir kurtuluş yolu gösteriyordu. Bu soruda çok önemli bir espri vardı. Herkes kendi kusurunun affedilmesini ister. Hatalarının hoş görülmesini ve günahlarının yarlıganmasını arzu eder. Bekler ki kendisine nazarı müsamaha ile bakılsın. Diler ki kusurları görülmesin. Ve ümid eder ki ona da hadi geç sen de affedildin denilsin. Öyleyse böyle bir af ve müsamaha bekleyen insanın aynı muameleyi başkaları için de düşünmesi gerekmez mi? Bağışlanma uman bir insanın önce başkalarını bağışlaması icap etmez mi? İşte bu espriyi kavrayan Hazreti Ebu Bekir Allah'ın beni yarlıgamasını elbette arzu ederim. Vallahi artık müstahhtan hiçbir yardımı eksik etmeyeceğim demiş ve onun nafakasını vermeye o günden sonra da devam etmişti. Evet istemez misiniz Allah da sizi affetsin. Şahsen hem Allah'ın beni affetmesini diler. Onun rahmetinden affu mağfiret dilenirim. Hem de insanlar tarafından da bağışlanmayı isterim. Hepimiz insanız. Her zaman kusurlarımız olabilir. Otururken, kalkarken, yerken, içerken, konuşurken, hatta susarken, hal, tavır ve mimiklerimizde bile değişik kabalıklarımız bulunabilir. Arzu ederiz ki İnsanlar bunları hoş görsün, affetsin ve beşeri boşluklarımıza versinler. Biz çoğumuz itibariyle boşlukta yetişmiş, üst üste kopuklukların yaşandığı bir dönemin çocuklarıyız. İyi bir insanın yetişmesinin adeta imkansız olduğu bir devirde dikenler arasında gül cilveleri gösterme gayretleriyle büyümüş zavallılarız. İyi insan olmak için şartların hiç el vermediği zor bir döneme idrak etmiş yarım insanlarız. Elbette kusurlarımız olacak ve çok sürçeceğiz. Sadece lisan sürçmesine maruz kalmayacağız. Elimiz çarpacak, ayağımız tökezleyecek, gözümüz kayacak, kulağımız kirlenecek. Bütün bunlar karşısında çok arzu ederiz. Allah bizi yarlıkasın. Resul-i Ekrem bağışlasın. Kiramen katibin Acı bunlara ya Rabbi deyip Hakkımızda mağfiret dilesin Ve mümin kardeşlerimizde affeylesinler Hata ve kusurlarımızdan dolayı Bizi bütün bütün kara görmesinler Meseleye imanın aydınlığında baksınlar Baksınlar Dikkatle bir kere daha baksınlar Arasınlar Mercekle arasınlar Ve sonra Evet Bu insanın sağa solu hep karanlıkla kaplı ama bir yanında küçük bir iman ışığı var. Deyip gözlerini o ışığa teksif etsinler. Nazarlarını orada derinleştirsinler. O küçük parıltıyı gözlerinde büyütsünler. Öyle ki bütün karanlıkları o minnacık ışıkla boğsunlar. Zannediyorum kendi hakkımızda böyle bir muameleyi hepimiz arzu ederiz. Öyleyse kendimiz için istediğimiz bu müsamahayı, Herkes içinde arzu etmeli ve bu mevzuda cimri davranmamalı değil miyiz? Hadisatında müminlerin ruhunda iyilik duygusu hakimdir. Dolayısıyla onlar güzel düşünür, iyi görür, doğru konuşur ve kötülükleri iyilikle savarlar. Hatta birlerini tutarken ve onların haklarını savunurken bile dengeyi kaçırıp meseleyi başkalarına düşmanlık şeklinde çevirmezler. Hiç kimseye kin ve nefret duymazlar. Şahıslara değil sadece kötü sıfat ve fiillere karşı hasmane tavır alırlar. Onlar nezih ve güzel ahlaklı insanlardır. Nezihlere ince tavırların, hoş davranışların ve temiz sözlerin yakıştığını bilir, bütün düşüncelerini o nezahete uygun olarak ortaya koyarlar. Kötü düşünce, çirkin söz ve kaba davranışlarla, hiç kimseyi rencide etmezler. Rencide etmezler çünkü onlar birer affı saf insanıdırlar. Bediüzzaman hazretlerinin hayatına bakarsanız bir müddet ona talebe olma nimetini yakalamış kimselerden üstadı bırakarak ayrılıp giden insanlar görürsünüz. Fakat üstad o insanları kötüleme manasına gelebilecek tek kelime söylemez siz onun sözlerinde sadece müjdeleri duyarsınız birisi nurları yazmayı terk etse ve çekip gitse o katiyen falan ayrıldı gitti demez eğer o gidenlerden biri sonra tekrar dönüp gelir ve kalemini yeniden eline alırsa işte o zaman şu kardeşimiz haşir risalesini okumuş çok beğenmiş ve on nüsha teksir etmiş beni çok sevindirdi adeta bütün dünyalar benim oldu ''Binlerce maaşı Allah, bari Allah'' der, onu takdir ve tepcil eder. Siz de düşünmeden edemez, kendi kendinize ''O ne zaman ayrılmıştı ki?'' dersiniz. Negatif noktaları görme yoktur üstadın hayatında. O bütün mülahazalarını pozitif hususlara bağlamıştır. Öyle ki gözünün menfi hadiseleri gören yanına perde çekmiştir adeta. İnsanlarda çok küçük de olsa... Bir parıltı aramış, karanlıklara hiç bakmamış. Bütün görüş ufkunu o ışıkcağa bağlamış. Sadece müminleri, dost ve yakınlarını değil, hasımlarını bile affetme ufkunda yaşamış ve şu sözleriyle bize de o ufku göstermiş. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir saat değil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 Muhatabımız kafir bile olsa ona ver yansın etme, sınır tanımadan saldırma ve acımasızca sövüp sayma bir ibadet ve fazilet değildir. Peygamber Efendimiz kendisine sürekli hakaret eden ve hep saygısızlıkta bulunan Ebu Cehil hakkında bile kötü söz söylemeyi tavsiye etmemiş. Mesela Ebu Cehil'e 10 defa lanet okursanız, benim şefaatimi hak etmiş olursunuz gibi bir söz söylememiştir. Yani peygambere hakaret eden ve saygısız davranan insanlara bile lanet okumak ve gidip her yerde onların kötülüğünü anlatmak gibi bir ibadet olduğuna dair dinde herhangi bir kayıt göstermek mümkün değildir. Bir insan selim kalp taşıyorsa, çirkin sözler ne maksatla söylenirse söylensin onun ruhunda yara yapar. İnanmış bir gönül, fenalık hangi zaviyeden gelirse gelsin, kötü duygu ve tutkular hangi enstrümanla seslendirilirse seslendirilsin, onlardan rahatsız olur ve o türlü şeylere karşı hep kapalı kalır. Kur'an-ı Kerim'in talim ettiği ahlak çerçevesi içerisinde resul Ekrem Efendimiz de öyle davranmıştır. Ebu Cehil öldüğü zaman, bir rivayete göre sadece, bu ümmetin Firavun'u öldü demiş ama Mekke'nin fethinden bir müddet sonra Müslüman olan Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrim'in de bulunduğu bir mecliste Ebu Cehil aleyhinde bazı sözler söylenince babalarını kınamak ve haklarında kötü söz söylemek suretiyle çocuklarını rencide etmeyin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu beyanıyla hem müminlere lüzumsuz sözler sarf etmemeleri tembihinde bulunmuş hem de yanında babasını hakaret etmek suretiyle oğuldaki cibilli duyguları harekete geçirmemeleri hususunda asabını ikaz etmiştir Allah Resulü'nün affu saf ve müsamahasına bir misal de Abdullah bin Übey bin Selül'e karşı tavır ve davranışlarıdır bildiğiniz gibi o bir münafıktı Hatta münafıkların başıydı İfk hadisesi gibi pek çok fitnede onun parmağı vardı Fakat oğlu Abdullah çok güzel bir mümindi Bir gün bu nezih oğul peygamber efendimize gelerek Ey Allah'ın Resulü kulağıma geldiğine göre babam Abdullah bin Übey'i misiniz? Allah'a yemin ederim Hazreç kabilesi içinde benden daha fazla babasına hürmet eden bir kişi yoktur eğer kararınızı vermişseniz bana emredin de ben onu öldüreyim. Çünkü korkarım ki babamı başkası öldürürse babamın katili halkın arasında gezerken nefsim beni rahat bırakmaz ve onu öldürmem hususunda benimle uğraşır. Böylece bir mümini bir kafir yerine öldürmüş olurum ve cehenneme müstahak hale gelirim demişti. Peygamber Efendimiz de ona hayır biz babana merhamet ederiz bizimle beraber kaldığı müddetçe ona ihsanda bulunuruz buyurmuştu. Ve Allah Resulü Abdullah bin Übey'in münafık olduğunu bildiği halde onun cenazesine iştirak etmiş oğlu Abdullah'ın ısrarı üzerine kabri başında onun için mağfiret talebinde bulunacağı sırada kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşriklerin affedilmelerini istemek Peygamberin de müminlerin de yapacağı bir iş değildir. Tevbe suresi 113. mealindeki ayet-i kerime nazil olmuş ve ondan sonra peygamber efendimiz müşrik ve münafıkların cenaze namazlarını kılmadığı gibi onlar için istiğfarda da bulunmamıştır. Bununla beraber o gün sırtındaki temiz gömleğini çıkarıp Abdullah bin Übey'in oğluna vermiş ve bunu babana kefen olarak giydir demiştir. Resul Ekrem Efendimizin bu davranışında da başka bir nükte vardır. Allah Teala "Sen af ve müsamaha yolunu tut. iyiliği emret ve cahillere aldırış etme." A'raf Suresi 199. ayetin mealinde bu gibi ayet-i kerimelerle affı safı emir buyurmaktadır. Dolayısıyla müminler hataları büyütmemeli Elden geldiğince kusurları örtmeli ve en affedilmeyecek kabahatları bile bağışlamalıdırlar. Fakat hiçbir mümin Allah'a ait hukukun söz konusu olduğu yerde, dine ve dindara düşmanlık edenler hakkında ben her şeyi affettim, Allah'ım sen de affet diyemez. Ömür boyu Allah'ı inkar etmiş, dine hakarette bulunmuş, İnsanlığın iftar tablosu aleyhinde ağza alınamayacak sözler söylemiş, Kur'an'a dil uzatmış bir insanın affını dilemek kimsenin haddi değildir. Böyle bir istek her şeyden önce Allah'a karşı saygısızlıktır. Bu konuda müminler sadece ben diğer hakları hak sahiplerine haval ederek kendi hakkımdan vazgeçiyorum diyebilirler. Nitekim Allah Resulü de Abdullah bin Übeyye karşı, kendi hakkından vazgeçmiş ama, onun için istifarda bulunmamıştır. Affetmek, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. O, hayatı boyunca, bu ahlakın gereğini ortaya koymuş, Mekke'de kendisine eziyet edenleri, ve Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında, Müslümanlara saldırıp, onları yok etmek isteyenleri bile, sonradan İslam'a girince affetmiştir. Kur'an-ı Kerim,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 Ali İmran suresi 159. ayetin mealinde buyurmuştur. Evet Allah Resulü ve Selefi Salihin efendilerimiz affı saf yörüngeli bir ömür sürmüşlerdir ama güzel ahlaklı olmak, kusurları görmemek, hataları affetmek ve insanları bağışlamak bazen çok zordur. Öyle ki biri gelir size arkadan bir tekme vurur sonra hıncını alamaz. Karnınıza da bir yumruk atar. Bakar ki siz mukabele etmiyorsunuz. Bu defada yüzünüze bir tokat aşk eder. Bütün bu saldırılara bedel adalet ve ruhsat aynıyla karşılık veremeye müsaade ediyorken adalet ve ruhsat aynıyla karşılık vermeye müsaade ediyorken insanın af ve müsamaha yolunu tutması ve azimeti tercih etmesi ancak kulun kendisini unutması, enaniyetini terk ufkunda yaşaması ve bütün ayar mülahazalarından kalbini arındırmış olmasıyla mümkündür. Evet, rivayetlere göre İbrahim etem Hazretleri Belh'te hükümdarlık sırası bekleyen bir prens iken tahtı, saltanatı ve dünyevi meşgaleleri terk ederek hakikat yolunda seyri sülûke durur bir ustada el verir. Bir gün üstadı onu imtihan etmek için bir müridini görevlendirir. O da gider ayağına geçirdiği mahmuz gibi bir şeyle İbrahim'in Etem'in ayaklarına vurup durur. Ayaklarından kanlar akan İbrahim Etem bize göre çok kâmilane olan şu sözü söyler. Dostum biz nefis davasını behde bıraktık. Beyhude uğraşıyorsun. Bu söz imtihan için gönderilen müridin de çok hoşuna gider. Muhatabının kötülüğü iyilikle savma âli cenaplığını takdir eder. Sonra üstadının yanına varır, olup biteni anlatır. Üstad anlatılanları dinledikten sonra hükmünü verir. Demek ki o hala belhi unutamamıştır. İşte affu saf yolu bazen kendini unutmayı gerektirir. Kendini unutan insan çok geniş bir alanı hatırlamış olur. ...hep nefsini gören... ...ve sürekli onu öne çıkaran kimse ise... ...çok büyük bir alanı... ...nisyana mahkum eder... ...hani ben diyen Allah diyemez... ...diyor ya... ...eneyi gören... ...yani beni gören... ...benliğin içerisinde kalmış insan... huveyi ...onu bulamaz diyor ya... ...kendi nefsine... ...ve cemaat enaniyetine karşı... ...panjurları kapatan bir insan... Bütün İslam alemine hatta Topyekün insanlığa açılan çok geniş bir pencerenin perdelerini kaldırmış ve mahlukatın umumuna karşı sevgi ve alaka duyacağı bir koridora girmiş bulunur. Hasılı, kamil müminler gönlünde merhamete yer bulunmayan ve düşmanlık duygusunu besleyip duran insanlar gibi olmamalı. Allah ahlakıyla ahlaklanarak, Cenab-ı Hakk'ın muamelesini esas almalıdırlar. Allahu u Teala'nın yılan, çıyan, arslan, kaplan, mümin-müşrik ayrımı yapmadan bütün varlıklara rızık verdiği gibi, onlar da yaratandan ötürü herkese ve her şeye karşı bir nevi alaka duymalıdırlar. İnsanları mahcup etmemeye azami gayret göstermeli, başkalarının en büyük hatalarını bile, müsamahayla yaklaşmalı, onlardan özür beklemeden ve onların suçluluk psikolojisi içine girmelerine fırsat vermeden mümkünse maruz kaldıkları kötülüklere makul mazeretler bulmalıdırlar. Muhataplarının hatalarını yüzlerine vurarak onları utandırmamalı, suçluluk psikolojisine sürükleyerek kendilerine müdafaa etme zaafına düşürmemelidirler. Kendi hal ve davranışlarının bazı yanlış mülahazalara sebebiyet vermiş olabileceğini düşünmeli, bunu ikrar ederek muhataplarını rahatlatmalı ve ne yapıp etmeli onları kin, nefret, adavet, gıybet, iftira gibi şeytani tuzaklardan ve bu günahlara girerek ahiretlerini kaybetme talihsizliğinden korumalıdırlar demiş Cenab-ı Hak bizleri bu hususlardan muhafaza eylesin. Bu hastalıklar bu pislikler diyeyim. Bu manevi hayata ait kirler eğer bulaşmışsa üzerimize o kirlerden arınıp tertemiz olup daha sonra o kirlere bulaşmama şuurunu bizlere Rabbimiz nasip ve müessir eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra aile ilmahali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyiciler. Tutkusuyla Seni görünce güzel Sana güzelsin demek Güzel ne kadar güzel Güzellik tutkusuyla Seni görünce güzel Sana güzelsin demek Güzel ne kadar güzel Duyabilmek sevgini Seninle Olmak Güzel Ayrılığın Acısı Vuslat Olunca Güzel Duyabilmek Sevgini Seninle Olmak Güzel Ayrılığın Acısı Vuslat Olunca Güzel Ancak güzel günler seninle güzel Bu renkler burayı raihah Sen de bir özge güzel Sen yulsun ancak güzel Günler seninle güzel Bu renkler burayı raihah Sen de bir özge güzel Güzeli güzel sever Güzel aşk budur güzel, aşka güzellik veren, ölüm ötesi güzel. Güzeli güzel sever, güzel aşk budur güzel, aşka güzellik veren, ölüm ötesi güzel. Güneş batıyor güzel Bu nasıl güzellik ki Güneşten daha güzel Güneş doğuyor her gün Güneş batıyor güzel Bu nasıl güzellik ki Güneşten daha güzel Kapında olsam senin Ölsem ne güzel güzel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 ne güzel. Kapında olsam senin ölsem ne güzel güzel. Evet, değerli dinleyenlerimiz geldik aile ilmi hali bölümüne. Bugünkü Aile İlmi hali bölümünde başlık mehir yerine geçer mi? diye bir husus var. Fiyata göre iyilik ve değerlilik ölçüsü pazarda satılan koyun ve keçide bahis mevzu olur. İnsan için bilhassa kadın için değer ölçüsü ise İslamiyetine bağlılığı Dindarlığı, ev işlerindeki becerikliliği ve ailesinin sosyal itibar ve şerefidir. Evet, bu hususta birçok hususlar göz önünde bulundurulmak şartıyla, başlığı mehire benzeterek meşru görmüş ancak ifrata varan miktarın tarafları yıktığı için doğru bir davranış olmadığını ifade etmiştim. Birisi bu konuya itiraz eden bir mektup göndermiş diyor ki Başlık bugün oğlan tarafını yıkan kötü bir ihtiyat haline gelmiştir Evlenen gençler Vermeye mecbur kaldıkları büyük yekun tutan başlık parası yüzünden Borçla hayata başlıyorlar Nişanlık devresinde edilen bu borçları Evliliğin 3 hatta 5. senesine kadar devam ettiğinden Hayatlarının en huzurlu olması gereken günlerini borç derdi içinde perişanlıkla geçiriyorlar. Bu ise başlığın meşhuriyetini şüpheye düşürüyor. Başlığı meyre benzetmekte isabet etmediğinizi ispat ediyor. Sonra demiş ki bu dikkatli ve araştırıcı insana teşekkür ederim. Bence çok hayatı bir mevzu üzerine eğilmiş, ilmi sayılacak bir muhakeme yürütmüştür. Hakikaten bugün başlık parası yüzünden birçok genç gurbet ellere düşmekte büyük bir borçla hayata başlamak zorunda kalmaktadır. Bu elbette akıl ve mantıkla izah edilecek bir davranış değildir. Hatta buna sadece oğlan tarafı değil şuurlu kız tarafı da razı olamaz. Hiçbir baba kızını borçlu fakir bir eve göndermek istemez. Ne var ki Anadolu'muzun bazı yerlerinde son derece batıl bir adet alıp yürümüştür. Falancanın kızı işte bilmem şu kadar liraya satılmış. Demek ki çok itibarlı ve nüfusu bir aile kızıymış. Yani kıza verilen parayla itibar ve haysiyet ölçülüyor. Ne kadar fazla parayla satılmışsa o kadar haysiyeti var olduğu kabul ediliyor. Şüphesiz ki bu anlayışın tesiri altında kalan kız babaları istedikleri halde kızlarını karşı tarafa daha kolay imkanla veremiyorlar. Çünkü o takdirde kızın itibar ve kıymetsizliğinin ifadesi şeklinde bir değerlendirme meydana geliyor. Bu yanlış takdir elbette bir mazeret olamaz. Fiyata göre iyilik ve değerlilik ölçüsü pazarda satılan koyun ve keçide bahis mevzu olur. İnsan için bilhassa kadın için değer ölçüsü ise İslamiyetine bağlılığı, dindarlığı, ev işlerindeki becerikliliği ve ailesinin sosyal itibar ve şerefidir. Evet, işte bu insana cevap vermiş olmak için şu iki maddeyi dikkatinizi arz ediyorum. 1- Mehir meşru bir karşılıktır. Bu paranın azami veya asgari miktarı dinde sınırlandırılmış değildir. Daha ziyede bulunan çevrenin tespit ettiği örfe göre verilmektedir. İki, bu mehir tamamıyla kızın hakkıdır. Kızın izni olmadan, babası da olsa harcama yapamaz. Hatta bu paranın alınıp alınmaması, ne kadarı peşin ne kadarı da evlendikten sonra alınması, çeyiz yapılıp yapılmaması hususlarını tamamen kız veya vekili tayin eder. Ana baba yani kızın velisi kızın ricasına aykırı istekte bulunamaz. İşte şu iki madde ile tarif etmeye çalıştığı mehir başlık mıdır değil midir? Bu noktada ihtilafa düşünmektedir. Şayet bugünkü başlıklar adını değiştirmiş mehir ise yani babanın değil kızın meşru bir hakkı olduğu bilinerek kız adına verilip alınıyorsa bunun haram olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak oğlan tarafının gücü yetmeyeceği miktarı istemenin doğru olmayacağı söylenebilir. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehrin en hayırlısı ehven olanı yani ödemesi erkeğe en kolay gelenidir buyurmuşlardır. Kızın hakkı olan ve günümüzde başlık adı altında yanlış bir tatbikatın konusu olan mehri tamamen ortadan kaldırmak değil, oğlan tarafını yıkan ifrat şeklinden kurtarmak şarttır. Zaten mehir hakkının kızın rızası olmadan tamamen ortadan kaldırılması şer anda mümkün değildir. Şayet başlık parası ortadan kalkacak olsa, Anadolu'muzda nicelerinin Süleymaniye'de evlenir, Sultanahmet'te boşanır sözünün tecellisine uğrayacaklarını söylemek pek mümkündür. Başlık korkusudur ki onları bir çatı altında yaşatmakta, yuvalarının bozulması önlenmektedir. Tarafları yıkmayacak, mali durumlarını sarsmayacak ölçüde başlık alınabilir Tabii ki bahsettiğim bu başlık parası mehrin tarifi içine giren başlıktır yoksa kızın babasının veya akrabalarının kendi şahıslarını aldıkları ve kız için tek kuruşunu bile harcamadıkları başlık bedelleri İslami bir adet değildir ve mehir yerine de geçmez bir husus daha var değerli dinleyenler Bazen Değişik zamanlarda Kıymetli dinleyenlerimizden de Bu Sorulara muhatap kalıyoruz Günah işlenen düğüne gidilir mi? Evet İnanmış insanlar Komşunun Sevinçli günlerinde sevincini Üzüntülü günlerinde de Üzüntüsünü paylaşır Her iki durumuna da ortak olurlar Bunu da ...komşuluk hakkı olarak bilirler. Çünkü... ...komşunun sevinci paylaşıldıkça çoğalır... ...üzüntüleri de paylaşıldıkça azalır. Komşunun sevincini çoğaltıp... ...üzüntüsünü azaltmak da bir komşuluk görevidir. Bu sebeple... ...komşunun sevinç günü olan düğününe gidip... ...sevincini paylaşmak... ...komşuluk hakkını yerine getirmek demektir. Bu bizim dini görevimiz. Komşuluk mükellefiyetimizdir. Ancak... Bu düğün toplantısında inançlarımıza aykırı işler işlenmiyor. Örfümüze, adetimize ters düşen yanlışlar yapılmıyorsa böyledir. Düğün cemiyetleri cenaze toplantısı değildir. Mutlaka bir eğlence ve neşe sebebi olacaktır. Bazılarının düğün merasimlerinde ölüm ilahileri okumaları, uzun ağıt havaları terennüm etmeleri düğünün manasına uygun düşmez. Düğünde mutlaka eğlenme olacaktır ama bu eğlenme ve neşelenme programı çığırından çıkarılmamalıdır. Şayet düğünde bir takım günahlar işleniyor. İçkiler içilip kadın erkek karıştırılarak çirkin eğlence ve müstehcen görüntüler sahneleniyorsa artık buraya gitme mecburiyetimiz kalkar. Sergiledikleri günahlarla çevreye kötü örneklik eden komşular da bize sitem etme haklarını kendilerinde göremezler. Değerli fıkıh kitabı i̇bn Abidin'de deniyor ki düğünde bir takım günahların işlenip utanma hislerinin yıpratılacağını önceden bilen insan bu düğüne katılamamalıdır. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarısı dikkatimizi çekmektedir. Allah'a ve ahiret gününe inanmış kimse içki içilen sofraya oturmasın. Hatta kendisi içmese de orada bulunmasın. Çünkü içmediği halde içkili topluluğa katılmak, içenleri normal bulup destek vermek manasına gelmekte. Böylece içen değil de destek veren durumuna düşünmektedir. Halbuki Rabbimiz Maide suresi ayet 2'de iyiliklere destek vermeye emrediyor. Kötülüklere destek vermeyi ise yasaklayarak şöyle buyuruyor iyilik ve sevap olan işlerde destek verip yardımlaşın kötülük ve günah olan işlerde destek vermeyin yardımlaşmayın Allah'ın şiddetli azabından korkun Mehaline arz ettiğim bu ayet kötülük ve günahların işlendiği bütün toplantı ve mekanlara Şamin hüküm ifade etmektedir Demek ki inanmış insan günahı haramı bizzat işlemese de işleyenleri tasvip teşvik manasına gelen bir görüntü içinde de olmamalı destek veriyor tasvip ediyor imajını uyandırmamalıdır bu sebeple komşu hakkıdır deyip bilmeden gittiği düğünde bir takım günahların işlenip haramların irtikap edildiğini anlarsa hemen oradan uzaklaşma hakkına sahip olur tasvip ediyor görüntüsüne girmeyi istemez şayet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 Düğünde mutlaka eğlenme olacaktır ama bu eğlenme ve neşelenme programı çığırından çıkarılmamalı, yuva kuracak gençlerin yeni hayatları günah temelleri üzerine oturtulmamalı, komşuları da bu günah temeline destek veriyor durumuna sokulmamalıdır. Aslında iyi komşu, komşusunu aydınlatarak günahlardan koruyan komşudur. Yoksa bildiği yanlışları tasvip eder görünüp de ahirette düşman olacak komşu değildir. Nitekim, birbirini günahlara teşvik eden can ciğer dostların, ahirette nasıl yaka paça kavga edip de, düşman olacaklarını, Furkan suresindeki ayetler, haber vermektedirler. Biri diyecek ki, senin yüzünden bu günahlara girdim, senin teşvikinle bu hataları işledim, beni uyarmadın, ikazda bulunmadın, benimle birlikte oldun, öteki buna karşılık verecek, Asıl ben senin yüzünden bu duruma düştüm. Sen kötü örnek olmasaydın ben bu günahların teşvikçisi durumuna düşmeyecektim. O sırada gelen melekler ikaz edecekler. Siz dünyadayken düşünecektiniz bunları. Biriniz günaha başlattınız diğeriniz de ona destek verip teşvikte bulundunuz. Böylece komşuluk haklarınızı birbirinizi iyiliğe değil de kötülüğe teşvikte kullandınız. Yürüyün bakalım sevapta değil de günahta yardımlaşanların gideceği yere böylece dünyada can ciğer dostlar ahirette amansız düşmanlar olarak yürüyecekler gidecekleri yere doğru Allah bizi öyle bir akibetten muhafaza eylesin sözün özü ister düğünlerimizde isterse başka toplantılarda olsun biz birbirimizi günahlara değil de sevaba iyiliğe teşvikte bulunmalı Burada sevünlü dost iken orada amansız düşman durumuna düşmemeliyiz demiş ve bir aile ilmahali bölümünü de burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki programımızda yine siz değerli dinleyicilerle buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevgi ve muhabbetin eksik olmaması. Dutaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ve o duaların Rabbim katında kabul edilen duaların arasına dahil edilmesini diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Bir dua ve şiirle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan hem alemi gayb hem de alemi şehadeti bilen mülkün gerçek sahibi bütün eksikliklerden münezzeh halis kullarını selamete erdirip emniyete kavuşturan gözetip koruyan esirgeyen bağışlayan Rabbimize hamdü sena onun sevgili Habibi varlık ağacının hem çekirdeği hem meyvesi kainatın medarı iftiharı Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme onun değerler üstü ailesine ve eşi menende olmayan arkadaşlarına salatu selam ediyor bir kere daha avuçlarımızın içine gönlümüzü koyuyor ve yakarışa geçiyoruz. Bizi siyanet buyur ey biricik koruyanımız. Dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insi ve cinni şeytanların durmadan kötülüğe emredip duran nefsi emmarenin vereceği zararlardan inanan kullarına karşı Kalpleri kin ve nefret duygularıyla dolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et. Ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan Rabbimiz. Onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü senin dinine vermiş bütün inananları himaye ile hile ve hudalarını başlarına çevir. Ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür. Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu hak hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme. Hedeflerini gerçekleştirmelerine müsaade etme. Ve bize ihsan çeşmenin tatlı bir suyu olan gel ve endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın hakikatini tattır.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 Ve sızı duyduk sinelerimizde derince bir sızı sanki ruhlarımızda alev alev bir ateş ürpertti bir kere daha belaların hızı mahvolmuş milletlerin ürpertilerine iş bir sarsıldık ki korkunç ve her yanda ahuzar Çağladı gözyaşları yeniden oluk oluk viran olan her şey gibi ruhlar da tarumar yankılanıyor her bucakta müthiş bir boşluk duygularda bir tevi koskoyu bir karanlık sapsarı şimdi ümitler ve solgun rüyalar sanki Zulmetler kalıcı, ışıksa bir anlık. Üst üste devrilmiş adeta bütün hülyalar. Manzara müthiş ama gel bir de gönlünle bak. Enkaz üzerinde imar nurları parlıyor. Teslim ol kadere ve kendini hakka bırak. Dikkat et ki gökler yeni ışıklar salıyor. Kudret yeniliyor sararmış solmuş eskiyi Bir ki gelin edasıyla ufukta Rahmete çeviriyor karı buzu tipiyi Kim bilir ne sürprizler var bu gelen şafakta Yok olan mevsim ebedi hendese ağında Bir dantela gibi örülüyor sessiz sessiz Ağabı hayat yudumluyor huzur kucağında, annelerimizin sütü gibi ak ve temiz. Hassas ruhlar şimdiden firdevse ermiş gibi, marifet ufku ölçüsünde derin ve zengin, haz çağlayanlarındaki baş döndüren debi, Allah dostlarının duydukları kadar engin.